Hazırlayan ve sunan Mustafa Özsimşekler. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala reşulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim ve zeyyene lahum usşeytanu e'malahum fesadda hum anis sebilifahum la yehtedun. Sadakallahu'l-azim ve bellegena reşuluhun nebiyyül haşimiyyül kureyşiyyül emin. Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri Gecemizi Mübarek Eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Anlatması kolay, dinlemesi daha kolay. Zor olan, yani nefse zor gelen yaşamak Mevla Teala Celle Celaluhu yaşamayı bizlere kolay eylesin inşallah. Evet kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arşın altında gölgelenecek olan yedi grup insan, Yedi sınıf insan ile alakalı bir hadis-i şerifini sizlerle müdakere ve mütalaa ediyor idik. Ve işte efendim birkaç derstirde birinci gruptaki El İmamül Adil imam Adil Yöneticiden bahsetmiştik. Evet demek ki bu yedi grup insandan ilk sıraya efendim e, ilk sıraya geçen ilk sırayı teşkil eden adil yönetici efendim sallallahu aleyhi ve sellem demek bu grubu zikretti çünkü yükü hakikaten efendim çok ağır öyle bir hengamede öyle bir sıkıntılı günde he? yani gün derken hiçbir gölgenin olmadığı bir gün derken gün olarak geçiyor da öyle bir gün değil tabi ki yani ne kadar elli bin sene sürecek olan efendim e, bir zaman hem de Oranın efendim bir günü buranın bir senesine denk oluyor. Yani bunun hesabını sen yap. Dolayısıyla işte demek ki Mevla Teala özel ağırlayacağı bu efendim e yedi sınıf demek ki zorluk sırasına göre de efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor bunları efendim sıraya diziyor. Çünkü ne kadar zahmet o kadar rahmet. Evet mesela işte yani çoğu. Bu makam mevki yöneticilik, idarecilik, liderlik, başkanlık işlerini efendim bir şey görür böyle bir nimet görür. Efendim bir efendim lütuf görür. Ama büyükler mesela ne yapmadılar öyle görmediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh işte ölüm döşeğindeyken ne dediler? Yerine dediler oğlunu bırak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh o da siyaset dehası bir insan. Çok büyük alim. Bu işleri çok iyi hakikaten He, firaset sahibi bu işlerden anlayan bir zat. Yani onu dediler vasiyet et de senden sonra oğlum bu işe devam etsin. Ne dedi biliyor musunuz bir evden bir kurban yeter dedi. Yani kurban olarak görüyor çünkü mesuliyetli iş becerdin mi bak Mevla'ya en yakın efendim yerden yerini ne yapıyorsun bugünden ayırtıyorsun. Ama eğer bunu beceremezsen eğer buna muvaffak olamazsan eğer adil bir yönetim sergileyemezsen de o zaman ne oluyor Mevla'ya en uzaklardan oluyorsun. Behlüdane Hazretleri meczup bir zat Allah delisi Harun Reşid'in üvey kardeşidir derler. Bir gün Harun Reşit'in tahtına oturmuş, mübarek orada uyuyup kalmış. Neyse yani yarım saat, bir saat geçti geçmedi. Saray görevlileri tabii onu orada görünce çok kızdılar. Hemen onu tahttan indirdiler, adam akıllı bir dayak attılar. Ya dediler sen ne yapıyorsun, ne işin var burada? Neyse tabii dayak yiyince Behlül Dane Hazretleri ağlamaya başlıyor. Sever dediler ki ya dayak için mi ağlıyorsun seni o kadar da şiddetli dövmedik. Yok dedi ben dayaktan sebebi ağlamıyorum dedi. Ya şurada bir saat dedi tahtta oturdum bir ton dayak yedim ya kafamı gözümü yardınız. Ben dedi halifeyi düşünüyorum senelerdir bu tahtta oturuyor. Kıyamet günü kim bilir ne kadar dayak yiyecek bunu düşündüm de ona ağlıyorum diyor yani. Evet demek böylesine mesuliyetli. Evet. Evet. Yük ağır olunca Demek ki iş zor olunca Ücreti de mükafatı da ne oluyor? Çok oluyor İşte hadis-i şerifte ikinci sırada da hangisi geliyor? Vaşa bunne neşe ibadeti Rabbi Gençliğini Rabbisine ibadetle Geçiren genç zikrediliyor Gençliğini Allah yolunda geçiren genç Tabi ibadetle geçiren derken yani bu sadece namazını kılan demek değil. Elbette ne yapacak? Namazında kılacak. Namazını geçirmeyecek. Vaktinde kılacak. Ama sadece bu demek değil. Demek ki tüm işlerini ne yapacak? Allah'a kulluk çizgisinde yapan genç demek. Bütün işlerinde harama helale dikkat edecek. Değil mi? Kur'an'a uyacak, işyana dalmayacak, günahlara bulaşmayacak. He? Çünkü kolay değil. Yani... Yani çok özel bir yerde Allah'ın özel misafiri olarak yedi gruptan birisi oluyor. Hem de adil yöneticiden sonra protokolde yeri orada düşün yani. Öyleyse öyleyse ne yapacak dikkat edecek hayatına dikkat edecek oturmasına kalkmasına yemesine içmesine insanlarla görüşmesine sosyal ilişkilerine he? gözüne kulağına diline eline ayağına her şeyine dikkat edecek. Ergenlik çağına geldiği andan itibaren Allah'a karşı yükümlü olduğu ibadetleri aksatmadan yapan harama helale dikkat eden genç Allah katında çok kıymetli hataları olabilir değil mi herkesin noksanları olabilir günahları isyanları olabilir insan beşer şaşar böyle şeyler olabilir o zaman da ne yapacak hemen tevbeye sarılacak tevbe edecek pişman olacak gözleci dökecek ve kendini Mevla'ya affettirecek. Evet. Tabii gençlik kolay değil elbette. Yani gençliğin verdiği bir enerji var değil mi? İnsan kıpır kıpır, fıkır fıkır, kanı kaynıyor. Hani delikanlı deniyor ya. Kanı deli gibi deveran ediyor. İyi ya da kötü her şeyi yapabilecek gücü, kudreti olduğu bir dönem. Şeytan zaten enva çeşit isyana, günaha davet ediyor, he? Bir de sen buna nefsi ilavet. Ki Mevlana buyurdu. İnnen Muhakkak ki nefis ziyadesiyle kötülüğü emreder. Nefis böyle. Ziyadesiyle kötülüğü emreder. E şimdi şeytan var. Nefis var. Ayrıca bakıyorsun her türlü harama, Efendimiz'in ve günaha bulaşabilme imkanı var. Yani bugün değil mi? Bir insan istediği melaneti işleyebilir. İstediği rezilliği yapabilir. Ya... Sen efendim gazino pavyon da bulursun efendim mektep medresede bulursun yani işlet alemlerine de efendim söyleyeyim niyetin olsa böyle ortamlara adreslerle de adresleri de bulabilirsin he sohbet meclisleri zikir meclisleri de bulabilirsin yani ya hele İstanbul'da İstanbul acayip bir yer yani hep böyle zıtlıkların bir arada olduğu efendim bir şehir diyebiliriz Ya bir tarafta gece kondu var bir tarafta efendim gök gelen var bir tarafta mabet var bir tarafta efendim diskotek var bir tarafta evliya bir tarafta eşkıya bir tarafta çarşaflı bir tarafta miniyet etekli yani bunları yan yana görmen mümkün dolayısıyla bu kadar seçenek varken bu kadar tercih hakkı varken her şeyi yapabilme gücü kudreti varken sen ne yapmıyorsun efendim bunlara rağmen sapıtmadan istikametten ayrılmadan iman üzere İslam üzere yaşayan efendim bir genç olursan o zaman Allah katında çok kıymet kazanıyorsun çok değerli oluyorsun evliya aramaya da gerek yok işte böyle bir genç nedir hakikaten evliyadır Allah'ın velisidir gerçi veli <gülüyor> her iman eden nedir Allah'ın velisidir dostudur ama tabi velayeti ağam var velayeti has var değil mi özel Allah dostluğu var Velayet mertebeleri var. Rabbim Celle Celaluhu e bu velayet mertebelerini aşmak geçmek nasip eylesin. Fenafillah ve kabillah derecelerinin hakikatine ulaşmadan da ruhumuzu canımıza almasın inşallah. Evet demek ki kudreti varken her türlü haramı, her türlü melaneti işlemeye gücü yetiyorken yapmamak. İşte bu çok önemli. Evet. Yani elinde fırsat varken, imkanlar varken, her türlü ortamı da müsaitken yalnızca ve yalnızca Allah haram etti diye, Rabbim yasakladı diye o şeyi terk etmek ne büyük iş. Ya. Ama dikkat edin. Bak ne diyoruz? Altını çizerek söylüyorum. Sırf Allah haram etti diye yapmayacak. Değil mi? Hiçbir engel yok. Sen diyorsun ki Allah'tan korkarım, ona sığınırım diyorsun. Yapamam diyorsun. Harama isyana bulaşamıyorsun. Yalnız Allah için. İşte böyle imanlı bir genç Allah'ın gölgesinde, şimdiden yerini ayırtmış, alnından öpülesi gençtir. İmrenilecek insandır. Ahirette zaten imren, insanlar imrenecek. İnsanlar o kadar sıkıntı içerisindeyken, kantar içerisindeyken, terbo olmuşlarken. He bir efendime söyleyeyim hengame içerisinde feryatlar kopuyor insanlar sıkıntı içerisinde bir de bakacaklar arşın altında efendim pırıl pırıl insanlar orada oturmuşlar yemeler demeler muhabbetler zevkler keyfler Allah Allah kim bunlar ya biz bu kadar sıkıntı içerisindeyiz bizim bu kadar efendim dertlerimiz kederlerimiz var he bunlar orada oturmuşlar keyf ediyorlar gülüyorlar eğleniyorlar kim bunlar işte bu yedi grup insan işte kıymetini arttıran Allah katında insanı çok özel biri yapan bir tanesi de gençliğini Allah yolunda geçirmesi. Evet. Demek ki Demek ki neyi tercih edecek Allah'ın tercih edecek Demek ahireti tercih edecek Demek ki bu kadar seçenekler varken Nefis şeytan zorluyorken Ortam buna müsaitken Allah haram etti diye Yanaşmıyorsa yaklaşmıyorsa O taraflara yönelmiyorsa o ne kadar güzel Yoksa adam içki içmiyor Güzel mi? Güzel ama niye içmiyor? Yeşil aycı olduğu için içmiyor Adam yeşil aycı tamam e, ...sigaranın zararı... ...kendine bulaşmıyor ama... ...efendim... ...Mevla katında bir sevabı yok. Çünkü bir şey yapacağı zaman ne yapacak? Allah için yapacak. Sen niye içmiyorsun içkiyi? Yeşil ayıcı olduğun için. Veya içkiyi bırakmış adam. Tevbe ettim bundan sonra ağzıma sürmeyeceğim diyor. Evet çok güzel. Ama neden? Doktor yasaklamış da onda. He? Yani... ...Allah haram etti diye ben içmiyorum demiyor. Ya doktor yasaklamış... Adam yıllardır içe içe içe ne mide bırakmış ne ciğer bırakmış. Şimdi doktor adamı muayene ediyor bakıyor ki efendim adamda mide diye bir şey kalmamış yani. Adamın mide olmuş kevgire dönmüş. Yani adam efendim Abbas yolcu. Dedi ki kardeşim bak bundan sonra bu mereti sakın içeyim deme. Yoksa dedi Niyazi olacaksın ha. O da ne diyor içkiyi bıraktım diyor. Ya gülüm. Sen içkiyi bırakmamışsın ki, içki seni bırakmış ya. he? Sen Allah yasakladı diye bırakmamışsın ki, doktor yasakladı diye içmiyorsun. Daha doğrusu içemiyorsun. He. Hani teknoloji ilerlese var ya, hani mide nakli filan yapılacak olsa var ya, adam gene mideyi nakledecek, gene efendim yürüyen şişe gibi gezecek yani. E şimdi bu bırakmaktan bir şey ne anladık? He. Misalleri çoğaltabilirsin ya. Yani. Adam şimdi 70 yaşına gelmiş ben diyor ay bıraktım diyor. E bu da laf mı? Zaten yaşın 70 için bitmiş kardeşim ayakta zor duruyorsun. Neyi bıraktın sen ya? Veya kumara müptela olmuş. He? Bütün servetini kaptırmış. Ekmek alacak parası kalmamış. Ondan sonra da ben artık kumar oynamıyorum bıraktım. Öyle mi? Ama eline biraz para geçse hemen at yarışı it yarışı toto loto iddia oynayıp duruyorsun yani. Ne anladık bu işten? Demek ki sen onu Allah için bırakmamışsın. Yapamadığın için yapmıyorsun. İşte bunlara Allah katında itibar yok. Yani demem o ki her türlü haramı ve melaneti bir mani yokken bir engel yokken he gücün yetiyorken Allah'tan korktuğun için yapmıyorsan büyük adamsın. İşte o zaman Allah'ın gölgesinde istirahat etmeye namzetsin, adaysın demektir. Evet. Efendim tabii gençlik dönemlerinde bazı felsefeler var. Yani dünyaya bir daha mı geleceğiz canım? Vur patlasın çal oynasın. Nerede akşam orada sabah. He öyle diyor. Yani sorumsuzca bir hayat yaşamaya teşvik eden felsefeler var, safsatalar var. Aslında bunlar nedir biliyor musun? Bunlar şeytanın vesveseleridir. Bizi cennet yolundan alıkoymak için verdiği vesveseler. Ya Ne buyurdu Mevla? Estağfirullah. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Amellerini süslü gösterdi. De fesadduhum ani sebili fehum Onları doğru yoldan alıkoydu. Alıkoymuş. Bunun için hidayete giremiyorlar diyor Mevla. Şeytan yaptıklarını süslü gösteriyor. Yani bu gençlik bir daha ele geçmez. Gezelim, tozalım, keyfimize bakalım diyor. He? Yaşlanınca yapamayız diyor. Efendim Şeytan sana öyle bir süsler, sana öyle bir pencere açar ki, he? Öyle bir yerden baktırır ki, yaptığın tüm melanetleri, rezillikleri güzel görürsün sen. Ahlaksızlığı fuhşu marifet zannedersin. Halbuki bu nedir? Şeytanın tuzağıdır, şeytanın oyunudur. Ya onun derdi, tek derdi var. Bizi doğru yoldan saptırmak. Şeytanın tek derdi o. Allah'a yemin etti. Mevla yemin etti. Vallahi dedi kullarını saptıracağım dedi. Mevla da ne buyurdu kurban olduğum Rabbim? Ben de zatıma yemin ediyorum ki onlarda tevbe ettikçe ben de onları affedeceğim. Ya şeytanın işi yok arkadaşlar. Şeytanın gücü yok. Efendim dükkanı, tarlası, tapası, evi, barkı yani onlarla uğraşsın da meşgul olsun da tarlasında da efendim eksin bitsin diksin de. He? Kendi derdiyle meşgul olsun da bizi unutsun. Böyle bir şey yok. Onun derdi, onun işi, onun gücü biz. Adem Aleyhisselam'a kafayı taktı. Adem oğluna da, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına da, insan oğluna da, efendim kıyamete kadar yapmadığını bırakmayacak. Evet, eh. Düşmanımızı madem biliyoruz, düşmanımızı madem tanıyoruz, Allah'ım Teala da bunu bize anlatıyor, ikaz ediyor, uyarıyor, doğruyu gösteriyor. E öyleyse biraz ayıkalım, uyanık olalım, körü körüne gitmeyelim, bodostoma girmeyelim. Günaha isyanı. Yani şeytanın gösterdiği yerden bakmak zorunda değilsin ya. He? Şeytanın gör dediği yerden görme, bak dediği yerden bakma. Şeytani taraftan bakma, Rahmani taraftan bak. Evet, anladık. Gençlikte bir takım ihtiraslar, arzular, hevesler var ama... He? ...bu en verimli çağımızı... ...sevgili Allah'ımızın istediği gibi değil de... ...o melun şeytanın istediği gibi heba mı edeceğiz? Bir daha dünyaya gelmeyeceğiz diyorsun, doğru. İyi de şu gençlik elden çıkınca bir daha gençlik verilecek mi? Verilmeyecek. Öyleyse bunu iyi değerlendirelim. En güzel günlerimizi... ...he... En çok sevdiğimiz Rabbimiz için ayıralım. Allah'a güzel kulluk yapalım da o yüce makamda Rabbimizin Celle Celaluhu gölgesinde yerimizi alalım inşallah hep beraber. Sonra ah vahkar etmez. Ya gençlik geçiyor gidiyor işte günler geçiyor gidiyor işte bak ne zamana geldik. 2010 bitiyor be. Şair öyle demiş... ...ne olaydı gençlik geri gelseydi de demiş... ...yaşlılığın bana yaptığını ona anlatsaydım... <gülüyor> gençlik geri geleydi... ...yaşlılığın bana yaptığını anlatsaydım... ...demek ki... ...yaşlılık çok şeyler yapacak adama... ...çok pişman olacaksın... ...keşke şöyle yapaydım... ...keşke şöyle edeydim... ...keşke şuradan gideydim... He? ...şimdi çok isteyeceksin ama... ...belki yapamayacaksın... Artık gözünün feri kalmamış... ...dizinde derman kalmamış... ...doğru dürüst eğilemiyorsun, kalkamıyorsun... ...belin bükülmüyor... ...he? Ya... Hazır gücün, kudretin yetiyorken... ...sen işine bak, boşver... ...keyfini, zevkini zaten yapıyorsun... ...zaten yiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun, ...meşru dairede... ...ne yaptın da Mevla sana karıştı da kızdı da... ...böyle yapma dedi, he? Her işinde muhtedil ol... ...aşırıya kaçma... Mübah dairesinden çıkma diyor allah Teala. Mübah dairesi keyfe kafi. Evet, gençlik geri geleydi. Yaşlılığın bana yaptığını, onu anlatacaktım ama, günleri de geri getirmek mümkün değil. Evet. Ama gençliğini ibadetle, taatle geçiren, yaşlılığında da, Aynı gençliğindeki gibi ne yapacak sevap kazanacak. Evet çünkü gücü kudreti yerinde olsaydı ne yapacaktı aynen devam edecekti. Çünkü efendim gençliğini Mevla biliyor değil mi? Meraklı, ibadete hevesli, camilere, cemaatlere efendim gayretli. E böyle adamdı. E şimdi yaşlandı. Zayıfladı, hastalandı. Dolayısıyla ne yapamıyor? Yapamıyor. O zaman Mevla ne yapacak? Gençliğinde yaptığı gibi sevap verecek ona. Gördün mü? Bak. Yattığın yerden de kazanmanın efendim, yolu gençlikte ibadetle geçirmek. Ya. Evet. Demek ki gençliğini ibadetle geçirenin yaşlılığı da... Aynı şekilde sevapla geçecek. Ama şimdi diğer yandan. He? Gençliğini nerede geçiriyor adam? Barlarda geçiriyor. Nerede geçiriyor? Pavyonlarda, batakanelerde. Sen şimdi yani bu, bu kadar melan, melanet yerlerinde şu bedenini çürütmüşsün. Cismini bedenini heba etmişsin. Yemediğin halt kalmamış. Tatmadığın zevk bırakmamışsın. Yaşlanınca, o işlerden kesilince, hiçbir şey beceremeyince bir ayağın çukurdaki bakıyorsun. Ölüm yanaştı. Ahiret korkusu sarıyor. E ne yapacak? Zaten başka seçenek kalmamış ki. Eh diyor yani bir ayağımızda çukurda bari biraz daha ahirete hazırlık yapalım diyor yani. Şimdi bu ikisi bir mi ya? he Kazançları, faziletleri, kıymetleri aynı olur mu? Asla. Arada himalyalar kadar fark var. Arada dağlar kadar fark var. Onun için... Gençlikte yapılan ibadetin sevabı, fazileti çok fazla. İşte çünkü o da neden oluyor? Gençlikte seçenek bol çünkü. Tercih çok. Gidilecek yol çok. Ama sen ne yapıyorsun? Özgür iradenle Allah'ın yolunu seç seçiyorsun. İşte ahirette de Allah seni seçecek. Allah seni seçecek. Gölgesinde ağırlayacak. Ya... Tabii yanlış anlaşılmasın. Yani gençlikte ibadetler kabul ama yaşlılıkta kabul değil diye de zannedilmesin. Tamam. Tabii ihtiyarlıkta yapılan ibadet de kabul. Hatta sen ibadeti boş ver. Adam 80 sene küfür üzere yaşasa. Adam 80 sene İslam düşmanı, Kur'an düşmanı olsa, küfür üzere yaşasa, isyan içerisinde yaşasa... ...sonra da yav dese bu kadar efendime söyleyeyim kafir yaşadığımda ne faydası oldu bana? He? Efendim, zarardan başka, stresten bunalımdan başka ne faydası oldu? Bir gönlüm huzur bulmadı. Adam zevki, keyfi ne zannediyor? Huzur zannediyor. Lezzetler geçince stres bunalım devam ediyor. Demek ki bu işlerde hayat yok. Demek bu işlerde huzur yok dese, dank etse, kelime-i getirse Müslüman olsa ben artık Rabbimi tanıyorum Rabbime dönüyorum Rabbime kul oluyorum kulluk yapacağım dese evet bu adamın tevbesi kabul değil mi evet bu adamın tevbesi de kabul ama dedik ya gençlikte yapılana kıyasla bir değil diyoruz hem tabi şu var yaşlanmaya garantimiz mi var ya He? yaşlanmaya garantimiz var mı ...nereden biliyorsun o kadar yaşayacağını... ...he... ...yani şimdi yapmayalım da ileride yaparız hani... ...ileride... ...ilerisi de neresiyse... ...ilerisi var mı... ...senin için benim için var mı bilmiyoruz... ...yarına çıkmaya garantimiz yok... ...hangi ilerisi... ...ya... ...ama işte ölmeyiz gibi geliyor... ...değil mi... ...gözümüzün önünde cenazeyi kabre indirseler... ...bir gün bizi de o çukura indireceklerini biliyor muyuz... Biliyoruz ama nefsimizi anlatamıyoruz yani. Evet bana da var ama diyor ben de öleceğim doğru ama ileride ileride daha bana çok var. Ölüm deyince hiç üzerimize alınmıyoruz. Hiç sağımıza solumuza bakarız be. Hani adam rüya görmüş ya. Rüyasında görmüş adam iki tane tabut. Adam korkuyla uyanmış. Adam hiç mezarlığın kenarından bile geçmiyor. Gasilan'ın önden geçmiyor da tabut mahbud görürsem ödün patlar diye. Allah gelir rüyana sokar seni işte. Yani sen efendim deve kuşu gibi kafanı kuma gömdüğün zaman he? Sen görmüyorsun diye yok mu? Ya hiç anmasan, hiç efendim ölümden bahsetmesen, selalar yasaklansa okunmasa, cenaze arabaları sokaklarda gezmese ölüm gene var. Ölüm var arkadaşlar. Sevkiyat devam ediyor. Bak adam işte rüyasında iki tane tabut gördü. Neyse korkuyla uyandı tabii. Hemen cami imamına gitti. dedi. Hocam dedi ya çok dedi korkunç bir rüya gördüm. Kabus gördüm. Ne gördüm bakalım? Dedi iki tane tabut gördüm. Nedir acaba bunun tevili? Dedi vallahi ben pek tevilden mevilden anlamam ama dedi. Sen tabut gördüğüne göre dedi herhalde iki tane cenaze çıkacaksın evden dedi. Ben dedi anlamıyorum ama böyle zannediyorum. Adam tabii korkuyla eve gitti ama yine de diyor ki ya hanım rüyada iki tane tabut gördüm. Hocaya da anlattım. Hoca dedi ki evden iki tane tabut çıkacak. Acaba kim olacak sen ne diyorsun? Adam zaten üzerine hiç alınmıyor bile hanıma soruyor. E o da tabii kimin karısı? Karısı. Vallahi dedi bey ne bileyim ben. Bir çocuklara soralım bakalım. O da çocuklara bakıyor. Ee, çocuk dediğin nasıl efendim yetişir? Hani armut dibine düşermiş. Ana baba neyse o çocuk da olacak. Dedi ki bak yavrum baban rüyanda iki tane tabut görmüş rüyasında. Hoca da demiş evden iki tane tabut çıkacak ne diyorsunuz? Onlar da dönmüşler evdeki hizmetçiye bakıyorlar. Hizmetçi de onları böyle şehretiyor. Dedi kardeşim anlaşıldı dedi yani siz ailece karar verdiniz beni gönderiyorsunuz dedi ama. insaf edin hoca demiş ki iki tane tabut. Öbürü kim öbürü dedi. Benle kim geliyor dedi ya. Evet arkadaşlar. Üzerine alınsan da alınmasan da demek ki bu iş var. Rabbim Celle Celaluhu hazırlıklı olarak. Azrail Aleyhisselam'la o büyük randevuda buluşmak nasip eylesin inşallah evet Azrail Aleyhisselam'ı tabi hatırlasan da hatırlamasan da aklına gelse de gelmese de melekul mevt o bizi hiç unutmaz bizi hiç unutmuyor rivayete göre ölüm meleği ne yapıyormuş her gün her evin üzerinde beş defa durur ve her kulun yüzüne yetmiş defa nazar eder diyor dikkat et bak Allah Allah her gün ya he? her evin üzerinde beş defa duruyor ve her kulun yüzüne yetmiş defa nazar ediyor bir adamı ömründe bir kere görüyorsun da birkaç zaman sonra görünce gene hatırlıyorsun e günde yetmiş defa bizi görüyorsa nazar ediyorsa bizi nasıl tanıyordur acaba değil mi işte mesela bugün de yaptı demek ki bunu. He? Benim de senin de yüzünü bugün yetmiş kere yüzümüzü nazar etti. Allah Allah. Mevla Teala Celle Celaluhu Azrail Aleyhisselam'ın canımızı almaya geldiği günde onu en güzel surette görmek nasip eylesin cümlemize inşallah imanla çok kolay bir şekilde ruh teslimi böyle yandan kıl çeker gibi diyoruz ya yandan kıl çeker gibi ruh teslimi Rabbim cümlemize nasip eylesin amin evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurmuştu efendim igtenim ham sen kable ham sin ham sen beş şey ganimet bil Kabla kamsin beş şeyden önce. Beş şey gelmeden beş şeyi ganimet bil. Bunlardan bir tanesi konumuzla alakalı olduğu için alıyorum. Ne, ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şebâbeke kable heramike. Yaşlılıktan evvel gençliğin kıymetini bilin. Evet yaşlılıktan evvel gençliğin kıymetini bilin. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir çocuğu gördü. Çocuk koşuyor. ...baktı bayağı da telaşeli koşuyor... Çocuklara böyle mübarekler... ...iki adım gidecekler koşarak gidiyor... ...ya kafasını vurur ya bacağını vurur... ...ya evladım yavaş yürü... ...koşma... he ...yavaş gitsene... ...anlatamazsın işte... ...pıt pıt pıt pıt... ...pat küt pat küt pat... ...koşacak gidecek... ...e şimdi bu çocuk da camiye koşuyor... ...bayağı telaşeli bir koşuşma var da... ...Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki... ...evladım nereye koşuyorsun böyle dedi ki ben dedi camiye koşuyorum camiye gidiyorum aa dedi maşallah ama dedi senin dedi yaşın küçük değil mi yani görünüş itibarıyla efendim beden itibarıyla hakikaten küçük zayıf bir çocuk senin yaşın küçük değil mi evladım öyle deyince çocuk durdu adeta büyüdü devleşti o çocuk dedi ki daha dün ...bizim mahallede benden de küçük bir çocuk öldü. Ya daha dün dedi benden de küçük bir çocuk öldü. Demek ki bu iş gence kocaya bakmıyor. Değil mi? Sırası gelen gidiyor. Hani demiş adam gençler efendim ihtiyarlar sıra sıra gençler ara sıra demiş. Ama sıra kimde olduğu belli değil. Evet onun için ne yapmayacağız Tehhir etmeyeceğiz. İleride yaparız ya ibadetleri tehir ediyoruz. İşin e nereye dedik ya? İleriye nereye tehir ediyorsun ya? Hadi diyelim. Farz muhal efendim. Yaşayacağımızı garanti edelim. Hadi diyelim garanti yaşayacağız diyelim. Peki hala bugün terk edemediğini yarın terk edeceğini nereden biliyorsun? He? Bugün şimdi bunu bırakamıyorsun. Bak kötü olduğunu biliyorsun. Yanlış olduğunu biliyorsun. Bu işi terk etmen gerektiğini biliyorsun. Ama ne yapamıyorsun? Terk edemiyorsun. Bırakamıyorsun. Bugün seni günah sokan bu nefis şeytan yarın yok mu? He? Ha. Demek ki yarın yaparım diye efendim kendini aldatma. İbadeti tehir etme. Halbuki bugünün dünden yarının bugünden farkı yok. Bilakis hatta kötülükler nefsane arzular şehvetler nedir köklü bir ağaç gibidirler ya bunlar bir ağaç gibidirler kötülük yaptıkça bunlar beslenir sulanır büyür kökleri daha da güçlenir yapıla yapıla ağaç ne yapmış oluyor büyümüş oluyor alışkanlık haline geliyor o zaman bırakmak o kötülük ağacını söküp atmak ne yapmış oluyor İyice zorlaşmış oluyor. Çünkü ileride ne olacak alışkanlıklar güçlenecek ama he? sen de yaşlanıp kuvvetten düşmüş oluyorsun ağacın kökleri kuvvetlenmiş oluyor o zaman işler zorlaşıyor. Onun için genç ve kuvvetliyken yapamadığını yaşlanıp kuvvetten düştüğünde yapman mümkün değil efendim. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyuruyor ki daha bir çok tabi hikmete binaen. Efendim, ve kabl-i haramike yaşlılıktan evvel gençliğin kıymetini bilin buyuruyor. Evet kıymetli dinleyenler, insan oğlunun tabii 3 devresi vardır. 3 devre, evre, dönem. Bunlar tabii çocukluk dönemi, gençlik dönemi ve yaşlılık dönemi. Efendim, tabii İnsanın hayatı üzerinde en etkili olan hangisi? E tabi hiç şüphe yok ki gençlik dönemi. Çünkü gençlik döneminde duyguların hızlı iniş çıkışlar gösterdiği bir dönem. insanın her şeyden çok çabuk etkile etkilenebildiği bir dönem. Yani aklın bir karış havada olduğu zamanlar. İşte bu dönemde anneler babalar ne yapacak? Evladına gereken desteği vermesi lazım. Evet onları baş boş bırakmayacak onlara göz kulak olacak dikkat edecek anne babalara da buradan sesleniyorum çocuklarınıza ilgilenin ya okuduğu kitaplara bakın arkadaşlarına bakın hatta sanal dünyada bile görüşmüş olduğu arkadaşlara bakın seyrettiği filmlere dikkat edin ne yapıyor ne ediyor neyle meşgul oluyor haberin olsun. Bir yere gidiyorum diyor ama nereye gidiyor? Ne zaman gidiyor? Ne zaman gelecek? Okula kaçta gidiyor? Kaçta çıkıyor? Hep saatlerini, vakitlerini tespit edin. Zaman garip zaman. Ortalık karışık. Ya. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Seyrettiği filmlere, okuduğu kitaplara, romanlara. Yavrunuzun kalbine küfür duyguları dolduran yayınlar. O canlısından daha yakıcı ve tahrip edici erotik resimler müstehcen neşriyat şiddet ve dehşeti özendiren filmler senden koparır yavrunu haberin olsun evet çocuğunla ilgileneceksin başka çaresi yok işte arşın altında gölgelenecek bir grupta gençlerse o gençleri ne yapacak aile ne yapacak daha ocaktayken aile ocağındayken yetiştirmesi lazım oraya hazırlaması lazım Anne baba evladına dinini, diyanetini öğretmesi lazım. Yoksa dini yönden cahil kalan çocuklar Allah'ın kitabını, peygamberini öğrenemezse, onları tanımazsa, onları sevmezse, manevi boşluk içerisinde kalınca o çocuklar, o gençler gün gelir bumerang gibi döner seni vurur, beni vurur, bizi vurur yani. İşte bu kötü neticelerin olmaması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kulak vermemiz lazım. Efendimiz ve vesselam ne buyuruyor? Eddibu evlâdekum ala thelâfi hisâlin buyuruyor. Evet, evlatlarınızı üç hasletle edeplendirin. Üç şekilde terbiye edin çocuklarınızı, evlatlarınızı. Nedir ya Resulallah bunlar? Hübbü nebiyikum." Peygamber sevgisi. Çocuklarınıza peygamber sevgisi aşılayın. Ve hu ahli Ehli beyt sevgisini aşılayın. Ve tilavetül Kur'an. Ve Kur'an öğretin çocuklarınıza. Kur'an okutun çocuklarınıza. Bu üç haslet çok önemli. Demek ki peygamber sevgisi. Çocuk peygamberini bilmesi lazım. Çocuk peygamberini tanıması lazım. He? Onu öğreteceksin yani. Ama tabii onu da öğretmen için... Sen bilmen lazım. Sen çok iyi bilmen lazım ki evladına da iyi anlatasın. Eğer senin peygamberden haberin olmazsa, onun yolundan haberin olmazsa, onun sünnetinden, onun icraatlarından, tebliğinden, davetinden, kulluğundan haberin olmazsa bilmezsen sen ne anlatacaksın? Ya. Evet. Ashab-ı kiram öyle diyor. Biz diyor, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini savaşlarını seferlerini imanın şartı gibi İslam'ın şartı gibi ne yapardık çocuklarımıza ezberletirdik diyor hangi savaşları yapmış yani şimdi bunları bilmek lazım Bedir'i Uhud'u Hende'yi bunları bilmek lazım dolayısıyla insan tanımadığını ne yapamaz sevemez bak şimdi çocuk ne yapıyor sen peygamberi tanıtmazsan, sen sahabeyi öğretmezsen, sen Allah dostlarından haberdar etmezsen, o zaman çocuk ne yapacak? Kendine başka kahramanlar bulacak. Sevecek birini bulursan merak etme. Ya gider topçuyu sever, ya gider popçuyu sever. Ya, peygamberinden haberi olmaz ama filan takımı ezbere sayıyor. Hatta ismini söylemeye beceremediğin yabancı takımları bile sayıyor yani mesela. Yedekleriyle. Ya ne kadar da kültürlüsün ya. Ne faydası oldu? He? Cennete girer misin Yani bu cennete sokar mı seni bu iş ya? Yani? E git. Evet. evet demek ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın tavsiyesini görüyorsunuz. Peygamber sevgisi buyuruyor. Ya. Ve Hu be Ali buyuruyor. Ehlibeyt sevgisi peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellemin hane halkını da Çocuklarını Hazreti Ali radıyallahu anh Fatıma annemiz radıyallahu anh he? Hasan Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları he Bunları hep ne yapmak lazım öğretmek lazım Tanıtmak lazım Sahabeyi tanıtmak lazım Bak şimdi ne yapıyoruz Gençlerden bahsediyoruz değil mi Arşın altında gölgelenecek olan Yedi grup insan bir tanesi de diyoruz gençler E şimdi Sahabe-i kiramın hiç gençleri yok muydu He? Senin belki bugün özendiğin he? o efendim gazinolarda, pavyonlarda veya bilmem nerelerde sabahlara kadar affedersin hayvanlar gibi tepinenleri o paparazilerde magazin programlarında görüp belki de ağzın sulanıyor. Heves ediyorsun belki. İşte öyle alemlerin bir numaralı adamı Mekke'nin en yakışıklı genci. Muhammed Mustafa'yı tanıdıktan sonra hayatı tamamıyla değişiyor. Sahabeden böyle insanlar var. Evet, kimdir? Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Onu anlatmalı. Gençlere onu öğretmeli. Ne gençler yaşamış arkadaşlar. Allah'ın gölgesine talip olmuşlar. Ne fedakarlıklar yapmışlar, ne fedakarlıklar. Evet, Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Ondan bahsedelim biraz. Mekke'nin en zengin ailelerinden. Yani öyle ki ailesi üzerine titriyor. O elbisenin en kalitesini giyer. En güzelini giyer. Pahalı kokular, pahalı parfümler, ince kumaşlar. He? Ayakkabılar ona keza. Ayakkabıları diyor hadramidi yanılan o günün en kalite ve en pahalısı. Yani hep marka takılıyor. Musab bin Umeyr. Mekke gençlerinden yakışıklısı, en güzel giyinen delikanlısı olan Musab bin Umeyr'i... ...diğer Mekkeli gençler hayranlıkla seyrediyorlar. O ne giysem o da o. Saçları nasıl tarasa bütün gençler öyle tarıyor. Her şeyleriyle ona benzemeye çalışıyorlar. Ya hani bugün jet sosyetesinin bir numaralı ismi kimse mesela... O günün Mekke gençliğini peşinden sürükleyen Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Yani gençler arasında bir ekol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ne buyurdu onun hakkında? Mekke'de Musab bin Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka bir genç görmedim diyor. Böyle bir konumu, böyle bir durumu vardı Musab bin Umeyr'in radıyallahu anh. Evet, Musab bin Umey radıyallahu anh, Müslüman olmadan önce dediğimiz gibi, son derece lüks ve ihtişam içerisinde bir hayat sürüyorken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dar erkamda bütün insanları İslamiyet'e davet ettiğini işitince, yüreği adeta titredi, heyecanlandı, vakit kaybetmeden derhal Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Kelime-i Şahadet getirdi ve Müslüman oldu. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve reşülü. Mevla-i Teala ve Tekaddes Hazretleri bu Kelime-i Şahadeti dille-ikrar kalbe tasdik edenlerden dünyada da ahirette de bizlere ayırmasın amin. Tabii Mekke müşrikleri Müslümanlara çok ağır işkenceler yaptı. ...yoğun bir baskı uyguladıkları bir dönem o zaman. Onun için yani Müslüman olduğunu, iman ettiğini sakladı. Anasından, kavminden hep gizli tuttu. Çünkü onlar da İslam'a düşmanlar. Onlar da Müslümanlara karşı bir kinleri var. Öğrenirlerse tabii çok ağır işkenceler yapabilirler, baskılar kurabilirler. Tabii daha sonra Musab bin Umeyrun radıyallahu anh tabii iman ettiği öğrenilince... Ona da baskılar başladı. Mekke'nin bu zarif delikanlısı için çile ve sıkıntılı günler başlamış oluyor artık. Yani dininden dönsün diye akrabalar onu hapsettiler. Her şeyden mahrum bıraktılar. Hani rahata, lükse alışık ya, he? İşte onun için mahrum bırakıyorlar ki pişman olur da, he? Eski rahatını arar, eski lüks hayatına dönmek ister ve dininden döner. Ama Musab bin Umeyr radıyallahu anh döner mi? Tüm sıkıntılara, tüm çilelere göğüş gerdi. Ta ki tabi Habeşistan'a yapılan ilk hicrete katılıncaya kadar serbest bırakmadılar onu. Evet Habeşistan tabi hicreti var. Daha sonra Habeşistan dönüşünde. Musab bin Umeyr'in durumuna bakıyorlar. Tamamen değişmiş. Evet, onazlı delikanlı gitmiş, onun yerini kalbi iman ve İslam'la dop dolu, güçlü, kuvvetli bir iradeye sahip, metanetli bir de genç almış. Acılar, hicret, gurbet, Musa bin Umeyr'i pişirmiş. Tabii daha sonra Medineliler, işte Hazret i Hazreç kamileleri, Akabe biatıyla Müslüman olunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve bir hoca istediler bir öğretici. Başımıza birini ver ya Resulallah. Bize dediler Kur'an'ı öğretsin, bize İslam'ı öğretsin. Tabii, evet orada böyle biri lazım. Hem onlara Kur'an'ı öğretecek, İslam'ı öğretecek, aynı zamanda orada tebliğ ve davette bulunarak İslam'ın yayılmasına vesile olacak. Çok önemli bir görev. Evet, çok önemli bir görev. Çünkü Medine'de İslam adına geleceğin temelleri atılacak. Çünkü Medine'de bir İslam devleti kurulacak istikbalde, he? Onun temellerini atacak biri gitmesi lazım. Ve oraya gidecek olan Medine'ye Allah Resulü elçisi olarak gidecek. Orada Muhammed Mustafa adına konuşacak, Muhammed Mustafa adına tebliğ ve davette bulunacak, insanları Muhammed Mustafa adına eğitecek. Ha, işte bu kimsenin öyle vasıfları olmalı ki he? Efendimiz gibi sabırlı olmalı, onun gibi metin olmalı, onun gibi şefkatli merhametli olmalı, onun gibi ikna edici olmalı hasılı orada gidecek olan kimse o şahsiyet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi temsil edecek acaba bu tarihi şahsiyet kim olacak bu gerçekten çok şerefli bir görev ama çok da mesuliyetli bir görev. Herkesin belki altından kalkamayacağı bir görev. Tabi Allah'ın yardımı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in duası himmeti olmadan da kimsenin altından kalkamayacağı bir iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Bu şerefli görev için Musab bin Umeyr'i seçiyor radıyallahu anh. Evet Musab bin Umeyr. İlk hicret eden... Medine'yi İslam'a açan zat Musa bin Umeyr'dir. Oraya gitti Medine'de bir güneş gibi doğdu. O insana güven veren görüntüsünü, aklını, zekasını, ikna kabiliyetini ve konuşma becerisini birleştirip İslam'ı öyle güzel temsil etti ki Allah'ın dinini öyle güzel bir üslupla anlattı ki orada İslam hızla yayıldı yayıldı yayıldı ve neredeyse İslam'ın girmediği Medine'de hiçbir ev kalmadı. Musab bin Umeyr radıyallahu an Medine'yi ihya eden zat. Ensar'ın üzerinde çok hakkı var onun. Evet tabii daha sonra efendim gerek Bedir'de Peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaştı. Uhud Savaşı'nda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulundu ve Uhud Savaşı'nda da şehit düştü. Bu hizmetlerin demek ki bu gayretlerin üzerine bir de şahadet mertebesine ulaştı ve böylece ebedi saadet'i kazanmış oldu. Tabii Uhud Savaşı'nda sahabe-i kiram'ın ileri gelenlerinden birçok kimse şehit oldu. Musab bin Umeyr'de radıyallahu anh şehitler arasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar üzüntülü olduğu yüzünden okunuyor. Musab bin Umeyr'in şehadetine üzülüyor Muhammed Mustafa. Ne enteresandır ki bir zamanlar zenginlik ve refah içerisinde he, yaşayan bu değerli insanı şehit olduğu zaman kefenleyecek bir örtü dahi bulamadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldiğinde, Musab bin Umeyr eski bir hırkanın içerisinde, saçları dağılmış, bütün vücudu, bedeni, kılıç ve mızrak darbeleriyle adeta delik olmuş bir şekilde yatıyor. Üzüntülü bir halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, seni Mekke'de gördüğümde, senden daha güzel giyinen, Senden daha yakışıklı kimse yoktu. Şimdi ise kefen olarak sarılmış olan hırka içinde saçın başın karma karışık bir haldesin diyor. Evet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rikkate gelerek gözlerinden yaşlar boşanmasına sebep olan kıymetli bir sahabi. Musab radıyallahu anh, hayatını özellikle genç kardeşlerime okumalarını tavsiye ediyorum. İbretlik bir hayat hikayesi, bir iman abidesi. Gençliğinin verimli döneminde Allah ve رسولü için bütün rahatını, bütün zenginliğini, servetini terk etmiş. İslam'ın ilk yıllarındaki o çileli efendim yollarda yürümeyi göze almış bir yiğit. Mekke'nin en rahat yaşayan delikanlısıyken en zengin şahsiyetiyken Müslüman olunca ailesinin boykotuna maruz kalıyor. Maddi ve manevi sıkıntılar çekiyor. Bakın işte bu maddi sıkıntılar içerisinde dahi İslam'a hizmet etmeye yılmadan devam etmiş. Ve Medine'yi İslam'a ev sahipliğine hazırlamış. Tabi Uhud Savaşı'nda şehit olduğu zaman... Vücudunu örtecek kefen bile bulunamadı ya bunu çok kimse rivayet ediyor. Habbab bin Arat radıyallahu anh diyor ki. Musab bin Umeyr diyor Uhud'da şehit olunca üzerindeki elbiseyle diyor başını örttüğümüzde ayakları açılıyordu. Ayağını örttüğümüz zaman da başı açılıyordu. Üzerini örtecek bir elbisesi bile yoktu. Her gün değişik elbise giyen Musab bin Umeyr şehit olduğu zaman üzerini örtecek bir elbise dahi yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki elbisesiyle baş kısmını örtün ayaklarına da ısır otu, otu koyun diye emrediyor. Ve öyle defne diyorlar. Evet kıymetli dinleyenler. ...belki dünya aklıyla düşününce... ...vah vah... ...nereden nereye... ...böyle diyenler olabilir... ...evet kıymetli dinleyenler... ...nereden nereye... ...evvelce sadece... ...dünya için yaşayan... He? ...şu bedenin rahatlığı için... ...yemekten içmekten... ...gezip tozmaktan başka bir şey yapmazken... ...tüm derdi... ...şu üç günlük dünya için... ...yaşamak iken... İman etti, Müslüman oldu, Muhammed Mustafa'yı tanıyarak ulvi alemlere yükseldi. Ne kadar zevkle, keyifle yaşasa da unutulup gidecekti. Evet, unutulup gidecekti. Ne ismi, ne esamesi okunmayacaktı. Bugün Mekke bile onu belki bilmeyecekti. Ama şimdi Musab bin Umeyr'i dünya tanıyor. İslam alemi tanıyor. Tüm Müslüman gençlik tanıyor. Ya. Dünyanın her yerinden giden hacılar, umreciler, hani Mekke'ye gidiliyor ya, hacca gidiliyor ya, umre ziyareti yapılıyor ya, nereye gidiliyor? Hacdan sonra Medine'ye gidince, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edilince, Uhud'a ziyaret ediyor musunuz? Uhud'a gitmiyor musunuz? Evet Uhud'a gidince... Oradaki hoca efendiler ne diyorlar? Şu ortada gördüğünüz yerde kim yatıyor biliyor musunuz? Hazreti Hamza yatıyor, Abdullah İbni Cahş yatıyor, Musab bin Umeyr yatıyor, Musab bin Umeyr yatıyor burada... Herkes öyle bir yerde yatmak istiyor ki, öyle bir yerden mezar yeri istiyor ki, oradan insanlar gelip geçsinler de bir Fatiha okusunlar diye. Bugün Musab bin Umeyr öyle bir yerde ki, he? haccını yapan günahından arın, arınıyor değil mi? Umre diğer umre ile arasındaki günahları temizliyor değil mi? Hac'ını, umresini yapan Medine'ye gidiyor. Medine'ye giden Uhud'u ziyaret ediyor. Ve orada o tertemiz Allah'ın elçileri... ...el-Huccac ve el-Ummar ve Fdullah buyuruyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hacılar umreciler Allah'ın elçileridir. İşte o Allah'ın elçileri orada fatihalar okuyorlar, dualar okunuyor, yasinler okunuyor. Ve böylesine bir rütbeye Musab bin Umeyr sahip olmuş. Gördün mü ne büyük kazanmış... Ya Ve işte orada efendim şehit olunca haklarında ayetler indi. Rabbimiz Celle Celaluhu bakın ne buyurdu Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. Ve la tahsebennellezine kutilu fî sebîlillâhi emvâta bel ahyâ. لهم يرزقون فارحين Veyastebşir on bil, Ladin, Lami Bihim, In xalfihim, Alla kafun, Alayhim, Alla kafun, Alayhim, Vlahum, Yapzanon. Cudak Allah, ...Rabbimiz Celle Celaluhu işte... ...Uhud'da şehit olanlar hakkında bu ayetleri indiriyor. Tabi bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...arz ediyor Uhud'da şehit olunca... ...hem de en ileri gelenleri... ...Efendim, Hazreti Hamzalar olsun... ...Abdullah İbni Cahşlar olsun... ...Musab Bin Umeyrler olsun... ...Radiyallahu anhum. Tabi sahabe-i kiram üzüldüler... ...sevenleri üzüldüler... ...ama tabi onlar şehit olunca... ...Mevla ala Celle Celaluhu ne yapıyor... Onlar cennetlerde efendim yeşil kuş şeklindeki taşıyıcılarına bindirildiler. Kandillerden kandillere cennette uçuyorlar duruyorlar. Kandillere, pınarlara, nehirlere rızıklanıyorlar, yiyorlar içiyorlar öyle bir keyif ediyorlar. E şimdi dünyadakilerinde görüyorlar kendilerinin arkasından üzüldüğünü görünce. Ne dediler ah dediler ya biz dediler ne kadar rahatız ne kadar rahat olduğumuz o. Şahadetin ne kadar büyük bir mertebe olduğunu. He? Ölümden korkmasınlar. Şehadetten korkmasınlar. İşte bunu anlatmak için. Yani kim anlatacak bunu onlara? Böyle deyince. <gülüyor> e kim anlatacak? Tabii kimse bilmiyor ki. Bilen kim var? Allah var Celle Celaluhu. Mevla da buyurdu ki ben anlatırım. Ve işte ayet gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri buyurduktan sonra ardından. Ali İmran suresinin efendim zannediyorum 169. işte ve 170. ayetlerini gönderiyor. Ve lâ kutilû fî sebîlillâhi Allah yolunda öldürülmüş olanları he ölü zannetme. Ölü zannetme onları. Ve lâhyaun bilakis diridirler. İnde Rabbim Rabbler'in indinde yürzakun efendim rızıklandırılıyorlar. Onlar her hayat, onlar hayatta, onlar rızıklanıyorlar. Ve işte devam ediyor. Ferihine bimaa ta'amulla min fadlihi ve Onlar kendilerine Allahu Teala'nın fazlından verdiği şeyle mesrurlar ve onlar arkalarından varıp kendilerine yetişmemiş olanlara bir korku olmadığı ile ve onların mahzun olmayacakları ile de ...müjdelenmiş bulunurlar. Ya Rabbim Celle Celaluhu bak Ayet gönderiyor. İşte Muzaffer bin Umeyri gördün mü? He. Demek ki ahiret haklıyla düşündüğün zaman ne büyük bir ticaret yapmış, ne büyük bir kazanç elde etmiş değil mi? Esas zevk, keyif, lüks hayat şimdi başlat. Ya asıl olan ahiret yurdu, asıl olan ahiret yurdu. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu'na buyuruyor. Fela teğurrennekümül hayatüddü dünya. Sakın dünya hayatınızı aldatmasın buyuruyor. İşte kıymetli dinleyenler. Arşın altında gölgelenmeyi hak etmiş. Böylesine bir saadet yolcusu. Böylesine bir ibret verici bir efendim, hayat hikayesi diyelim. Onun için Musab bin Umeyr'i. Özellikle genç kardeşlerime tavsiye ediyorum hayatını mutlaka okuyun hayatını mutlaka öğrenin. Bakın neler yaşanmış. Ne hadiseler cereyan etmiş. Ya Evet. Konumuz tabii gençliğini Allah yolunda geçiren genç. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'de Mevla bak he başka gençlerden bahsediyor. Gençliğini Allah yolunda geçiren başka gençler de var hem de övgüyle bahsediyor kim onlar he ashabı keyf değil mi ashabı keyf yani bir sureye isimleri verilmiş mağara arkadaşları onların da kıssası mutlaka bilinmesi ve üzerinde düşünülüp ibret alınması gerekiyor. Çünkü Rabbimiz Celle Celalühu buyuruyor. "Nah nakuz aleyke nebehum bil hak. Biz sana onların haberlerini doğru olarak, gerçek olarak anlatıyoruz Allah buyuruyor. Ya nakuz aleke nebe'un bil hak. Mevla onların gerçek haberlerini anlatıyor. Niye anlatıyor? İbret alalım diye, örnek alalım diye. Neler yaşamış, ne insanlar yaşamış, neler geçmiş. Onlar da Allah için bütün rahatlarını, ihtişamlarını, saltanatlarını ne yaptılar? Terk ettiler. Evet. Ahireti dünya hayatına tercih ettiler. Kur'an-ı Kerim onlardan övgüyle bahsediyor. Ne diyor bakın? İnnehum fityetun amenu birabbihim. Ve zidnahum huda buyuruyor Mevla. Evet. İnnehum fityetun. Onlar genç bir zümre. İnnehum muhakkak onlar fityetün. Genç bir zümre idiler. Âmenû bi rabbihim. Rablerine iman etmiş gençler. Mevla böyle övüyor. Yani gençliklerine vurgu yapıyor. Cevabında efendim öyle demez Mevla. He? Gençliklerini ön plana çıkarmaz. Ama burada işte gençliğin Allah yolunda geçiren genç buyuruldu ya demek ki burada bir iş var. Bu gençlik döneminde bu fırtınalı dönemde gitgellerin çok fazla olduğu böyle bir çağda Allah yolunda olmanın çok kıymeti fazileti olduğunu efendim buralardan anlıyoruz. Ve böyle insanlar da çıkmış görüyor musun? Evet Rablerine inanan gençler. Biz de onların hidayetini arttırdık buyuruyor Mevla. Övgüyle söz ediyor. Evet bu ashab-ı kef, o mağara arkadaşları, evvelce tabii mağarada yaşayan insanlar değil, saraya mensup olan kimseler. O devrin ileri gelen ailelerin çocukları. Yani o gün için, o günün elit tabakasından olan, sarayda yaşayan gençler. Tabii o zamanın imparatoru Dakyanus. Putlara tapardı. Putçuluğu kabul etmeyenlere de çok ağır işkenceler yapardı. İşkenceler yapıyor. Şehrin girişlerine de astırıyor. Tabii efendim o gençlerin de Müslüman olduklarını öğrenince onları da tehdit etti. Baskı yaptı. Fakat tabii onlar bu putperestliği kabul etmediler. Kabul etmediler. Dolayısıyla zalim Dakyanus onları da öldürmek istedi. Ama onlar da öyle sıradan kimseler olmadığı için. Yani sokakta herhangi bir vatandaş gibi olmadıklarından ne yapamıyor? hemen öldüremiyor. Çünkü onları da astırdı zaman niye astırdı? Ya demek ki bunlar da iman etmişler. Öyleyse ileri gelen adamlar bile yedikleri önünde yemedikleri arkasında, sarayda yaşayan, keyfinde, zevkinde, aleminde olan, hiçbir derdi olmayan o halka göre böyle kimseler bile iman ediyorsa... Ha, demek ki bunda bir iş var diye düşünülür ve halk ne yapabilir etkileyebilir. Onun için hemen asmadı onlara bir müddet verdi mühlet verdi. Zalim Dakyanus Ninova'ya giderken efendim Gönesi'ye kadar size mühlet veriyorum dedi. İşte bu esnada onlar kendi aralarında istişare ettiler ve oradan hicret etmeye karar verdiler. Oradan ayrılmaya karar verdiler. Çünkü efendim bir yerde imani tehlike söz konusu olunca orada işte ne makamın ne mevkinin ne malın ne de mülkün hiçbir önemi kalmaz. Ve şehre yakın bir dağdaki mağaraya sondular. Yolda gidiyorlar giderken yolda kime rastladılar bir çobana rastladılar. Çoban koyunları otlatıyor. Kefeş Tatayyuş. Radıyallahu anh. O da iman etti yedincileri oldu. Onlara katıldı. Tabii böyle söyleyip geçiyoruz ama benim tabii çok ilgimi çekiyor enteresan. Yani o memleketin en ileri gelenleriyle he dağdaki bir çoban ne yapıyorlar? Beraber efendim kader ortaklığı yapıyorlar. Halkın en üst tabakasıyla dağdaki çobanı iman birleştiriyor efendim. Onları birleştiren iman dost yapıyor kader arkadaşı yapıyor iman böyle bir şey şu Necip millet İslam kardeşliğiyle değil mi Lazıyla Kürdüyle Gürcüsüyle Çerkeziyle asırlardır kardeşçe huzur ve sükunet içerisinde yaşamadı mı He? İslam kardeşliği düşmanlıklarına ne yapar kafa kaldırır işte bakın Medine'de de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Eusve Hazreti kabilesi vardı değil mi Evvelce birbirine düşmandılar. Asırlardır süren kan davaları olmuştu. Ya. Ama işte Müslüman oldular ve düşmanlıklarını efendim bir tarafa koydular. Düşmanlıkları kalkmış oldu. Dost oldular. Kan davalarını unuttular. Fakat tabii enteresandır. Onlar tabii dost olunca. Onlar aradaki husumeti efendim kaldırınca ne yaptılar? Yahudiler bunu çekemediler. Yahudiler bundan şiddetle rahatsız oldular. Ya görüyor musun? Çünkü Müslümanların dostluğu, birlik olmaları onların güçlü olmaları demek. E bu da Yahudinin işine gelmiyor tabii. Ne yaptılar? İşte o yaşlı bir Yahudi şahs bin Kays adlı efendim o Yahudi ne yaptı? Bir genci dedi ki git. Onların duyacağı yerde, onların efendime söyleyeyim duyacağı bir e, tepede eski günlerini hatırlatacak şiirleri oku. Boğaz günüyle alakalı şiirler oku. Boğaz günü dediğimiz, efendim bundan 120 sene önce yani e, Evs ve Hazret kabilesinin 120 sene önce müthiş bir savaş olmuş. Her ocaktan aileden mutlaka birileri gitmiş yani. Kimilerin dedesi, kimilerin dayıları. Yani hep efendim... Orada çok kan dökülmüş. Ne zaman onu hatırlayınca yine eski günler akıllarına geliyor. Yine efendime söyleyeyim o efendim ırkçılık tarafları kabarıyor. He? Hamasi bu tavırlarla ayaklandılar. O Yahudi genci şiiri okuyunca o bunlar bir ayaklandılar. Bir, bir, neredeyse birbirlerine girecekler. Es silah es silah dediler. Hadi hodri meydan dediler. Hadi harre dediler. Filan meydana hadi gelin savaşalım filan. Bu işi kapatalım hani. Eski defterleri dediler hesabı kapatalım. Birbirine girecekler. Boğuşacaklar. Savaş edecekler. Evet sen... <gülüyor> kulak verirsen... Yahudinin propagandasına... Kulak verirsen... Onların gazına gelirsen... Darmadağın olursun. Darmadağın olursun. Ayet var. Mevla Teala bunları Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor bizlere. Ya... Ne buyurdu Esselamü Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden kullar İntuti'u eğer itaat ederseniz Ferikan minel lezine utul kitap Ehli kitaptan bir fırkaya Eğer iman ederseniz Ya herhangi bir fırkaya Ya ruddukum sizi döndürürler Beade imanüküm kafirin imandan sonra sizi küfre sokarlar Bak Mevlane buyurdu? İtaat ederseniz Onlara kulak vermeyi o şiiri dinlemelerine Mevla itaat olarak telakki ediyor görüyor musun? Dinleyemezsin. Dinlememen lazım. Belli ki senin arana fitne, fitne sokmak için okuyor bunu yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geldi de. Ve keyfe tekfirune ve entüm tutla aleyküm ayatullahi ve fikum rasulü. Ya, ve nasıl diyor e, efendim küfre dönersiniz ki sizlerin üzeriniz Allah'ın Teala'nın ayetleri okunuyor ve aranızda da peygamber bulunuyor Muhammed Mustafa bile aranızdayken nasıl oluyor da böyle efendim inkara düşüyorsunuz küfre diyorsunuz evet kıymetli dinleyenler tabi ayet kerimede mevlat Teala Celle Celaluhu. Sadece evs ve hazreç değil... ...kıyamete kadar gelecek olan müminleri uyarıp... ...aralarında fitne tohumu ekmek isteyecekler. Evet. Fırsat vermemek lazım. Tefrikaya düşmemek için... Efendim ...bu konuda Mevla bizi ne yapıyor? İkaz ediyor. Dolayısıyla... ...Allah'ın ipine sımsıkı sarılın... ...kardeşlik şuuruyla birbirinize kenetlenin ayrılığa düşmeyin buyuruyor Mevla taala. E dün şahs bin kaç diye edenim kimseler vardı. Fitne yapan, fitne ateşini parlatan, fitne kazanını kaynatan öyle kimseler o gün vardı. Bugün yok mu? Ha bugün o isimler yoktur, başkaları vardır. Dün asabın arasına girip nasıl fitne tohum ekmek isteyenler vardıysa bugün de Müslümanlar arasına girenler mutlaka olacaktır. Onun için uyanık olmalı. He fitne kazanını kaynatmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Rabbim Celle Celaluhu birlik dirlik düzenlik nasip eylesin. Kardeşçe birbirimize kenetlenerek huzur ve sükunet içerisinde şu cennet vatanda ila yevmil kıyame bizleri payidar eylesin amin. Evet kıymetli izleyenler. Tabi konu devam ediyor. İnşallah kehften kaldığımız yerden. Aslında nereden? Eddi bu evlerde kümalateler titrişsin. Evlatlarınızı üç hasletle edeplendirin buyurmuştu ya. Peygamber sevgisi açlayın. Ehli beş sevgisi aşılayın buyurmuştu ya. Dolayısıyla sahabe kiramdan da bir nebze böylece anlatmaya gayret etmiştik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenler malumunuz. Efendim 24 Ekim pazar günü Sinan Erdem Efendim spor salonunda pazar günü akşam saat 9'da 40 devletten takriben pek çok İslam ülkesinden 240'dan fazla ulema. Yani ulema nedir ya ulema? Allah'ın en sevdiği kimseler değil mi? İnne me min evvâdi ulema buyuruyor Mevla. Muhakkak ki Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler korkar. Bak görüyor musun şöyle diyeyim bir ayette yani kim üstün malı olan mülkü olan şu soydan şu ırıktan. Mevla bunlara itibar etmiyor. İnne ekremeküm indallâ etkâküm. En kıymetliniz Allah'tan en çok korkanınızdır buyuruyor. Allah katında en kıymetli Allah'tan en çok korkan. Peki Allah'tan en çok kim korkuyor? Başka ayette Mevla buna cevap veriyor işte. İnnemâ yakşallâhe min aibâdil Muhakkak ki Allah'tan en çok alim kulları korkar. Demek en kıymetliler alimler. Mevla Teala en sevdiği sıfat, ilim sıfatıdır. Bu sıfat kimde çok varsa Allah onu o kadar çok sever. İşte Mevla'nın katında en kıymetli olan dünyanın muhtelif ülkelerinden pek çok ulema gelecek. Efendi Hazretlerimizi ziyaret edecekler. Efendi Hazretlerimizle tanışmak isteyenler var. He Böyle bir yerde böyle bir hizmetlere efendim. İmza atmış, Rabbim sıhhat afiyetini daim eylesin, başımızdan eksik etmesin ve işte o ulema tarafından efendi aslerimize İslam'a hizmet nişanesi verilecek. Bütün efendim ulemayı, ilmi sevenler, Allah dostlarına muhabbeti olanlar, gönül gönlü olanlar, gönül verenler hepsi o gün, o gece orada davetlidir. İnşallah orada bir nur yağar, bir feyiz yağar, o feyizden hepimiz inşallah nasiptar oluruz. Hepiniz davetlisiniz, herkese duyurun, herkese ilan edin, herkesi haberdar edin, duymayan, bilmeyen kalmasın, kimse mahrum kalmasın inşallah bu organizasyondan. Bunu da böylece sizlere arz etmiş olalım, siz de herkese duyurun, ilan edin, haberdar edin. Evet, tabii bu sohbetlerimiz Bursa'dan da dinleniyor, nasip olursa bu cumartesi günü yatsı namazını müteakip Bursa'da olacağız... Bursa'da efendim vakıf köyü yolunda külliye de olacağız. Bütün oradaki kardeşlerimiz hepsi davetlidir. Hanım kardeşlerimize yer ayrılmıştır. Rabbim Celle Celaluhu selametle oraya gitmek, kardeşlerimize buluşmak, sohbetleşmek nasip eylesin ve selametle dönmek bizlere ikram eylesin. Anlatılanların tehditini halk eylesin. Amel safasına koyabilmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Güldeste... ...hazırlayan ve sunan Mustafa Özşimşekler